Açık radyo mikrofonlarından herkese merhaba. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırladığı Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı'nda bu hafta da sizlerleyiz. Ben Buğday Derneği'nden Bora Kabatepe. Bu hafta insanın Anadolu'daki yolculuğunda 5000 bin, bin yıldır ona yol arkadaşlığı eden, bu toprakların kıyısından hangi medeniyet geçtiyse onun inançlarında, öykülerinde, kültüründe ve belki de en önemlisi sofrasında yer bulan bir türden zeytinden bahsedeceğiz. Daha doğrusu zeytini, zeytinlikleri ve özellikle küçük çiftçinin gerçekleştirdiği zeytinciliği derinden etkileyecek bir yasa tasarısından ve buna karşı sesimizi nasıl duyurabileceğimizden bahsedeceğiz. Yaklaşık 500 bin kişinin doğrudan geçimini sağladığı ve toplam tarım alanlarımızın yüzde üç buçuğu gibi büyük bir oranı kaplayan zeytinlikler meclis gündemine gelme olasılığı bulunan yeni bir kanun değişikliği önerisiyle tehdit altında. Kısa zamanda özellikle sosyal medya aracılığıyla yönetilen kampanyalarla e, bilinç e, artışı oldu bu konuda. Bunların başında Change.org'da Zeytin Hayattır başlığıyla yürütülen ve e, kısa bir zamanda 50 binin üzerinde imzaya ulaşan bir kampanya da var. E, bu tip kampanya haberleri geliyor. E, yerelde çiftçilerin, e, üreticilerin toplandığı e, haberleri geliyor. Biz de bu çabalara bir program ile destek olalım istedik. Bu kanun değişikliğinin olası etkilerini ve bireyler olarak buna karşı neler yapabileceğimizi konuşmak üzere bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz bu programımızda. Konuğumuz telefon hattının diğer ucunda Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süheyla Doğan. Süheyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, bize konunun hayli içinden, zeytinliklerin arasından, kaz dağlarından bağlanıyorsunuz. Öncelikle evet. yerelde yerelde yürüttüğünüz çalışmaların arasında bize vakit ayırdığınız ve yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, biz teşekkür ederiz mikrofon aldığımız için. Sohbetimize aslında mevcut kanunun kapsamı ve bu yeni sunulan değişiklik önerisiyle ilgili önemli noktaları bir özetleyerek başlayalım istiyorum. Yani mevcut zeytinlikleri koruma kanununun kapsamı neydi ve ne gibi değişiklikler geliyor ve açıkçası kanun değişikliğinin bu kadar gündeme gelmesinin sebebi nedir? Bununla başlayabilirsin. Evet. Merhabalar tekrar ben de bir küçük zeytin üreticisiyim. 12 dönemlik bir zeytinliğimiz var. Şu anda yaşadığım köyü, Nusratlı köyü de tamamen zeytinliklerin içerisinde. Yani tamamen, tamamen hayatın içerisinde, zeytinliklerin içerisinde yaşıyoruz. Bu nedenle de hem benim için hem de çalıştığım dernek ve civar için çok önemli şu anda gündem doğan yasa tasarısı. Doğrudan etkilenenlerden birisiniz anladığım kadarıyla. Sizde. Evet, evet. <gülüyor> Şu andaki tasarının adı elektrik piyasası kanunu ile zeytincilerin ıslahı ve yabandenin aşılattırılması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı. İki şeyi bir arada yapmaya çalışıyorlar. Enerji ile ilgili ihtiyaçları, madencilikle ilgili çeşitli kısıtlamaları mevcut yasa sayesinde onları aşmaya çalışıyorlar. Şu anda yürürlükte olan maden yasasında bazı kısıtlamalar vardı. Hı hı. Çeşitli, daha doğrusu zeytincilik yasasından gelen kısıtlamalarla madencilik faaliyetlerinde çeşitli kısıtlamalar geliyordu. Örneğin zeytinlikleri 3 kilometre mesafede madencilik faaliyeti gibi, yol gibi, enerji faaliyetleri gibi faaliyetler yürütülemiyordu. Hı hı. Bölgemizdeki madencilerin önüne bir engeldi bu yasa. Bizim hemen küçük Küçükkuy'un üstünde Bahçedere diye bir köyümüz var. Orada verilmiş bir altın madeni ruhsatı vardı. Bu ruhsatın işlemesindeki en büyük engellerden biri zeytin yasasıydı. Bu 3 kilometre mesafe limitiydi. Yine bölgenizdeki bir sürü altın madeni ile ilgili çalışmasını engelleyen bir yasa zeytin yasasıydı. Hı hı. Onun için madenci firmalar bu yasaya gözlerini çoktan dikmişlerdi. Ee, i̇lk değişikliği 2002'de e, önerdiler. 2002'den bu yana da e, çeşitli kereler 2006, 2008, 2009, 2010, 2013'te e, zeytin yasasını değiştirmek için 5 kez girişimde bulundu madencilik lobisi. Bu şu andaki girişimleri de 6. girişim. Hı hı. Ee, ne yapmaya çalışıyorlar? Öncelikle zeytinlik alanları daraltmaya çalışıyorlar. Zeytinlik tanımını daraltıyorlar. Hı -hı. Buna göre 25 dönümden küçük alanlar zeytinlik sayılamayacak artık. Daha önce böyle ee, bunu... bir kısıtlama yoktu galiba e, mevcut yoktu, kanununda. Yoktu. Zeytinlik alanlar daraltılamaz diye bir e, hüküm vardı. Şimdi e, zeytinlik alanları e, 25 dönüm olarak belirleyip bunun altındaki alanları zeytinlik saymayacaklar. Hı -hı. E, bunun bir nedeni de ÇED yasasıyla bağlantılı. 25 dönümlük alanların altındaki alanlarda yapacak faaliyetlerde chat raporu aranmaz gibi bir hüküm var. Ee, i̇kisini bağlayınca tabi esas amacın e, bu alanları chat yasasından e, muaf tutmak olduğu anlaşılıyor. Yani iki yönlü bir şey var aslında. Bir, 25 dönümün altında mevcut zeytin ağacı olan bölgelerin hem zeytinlik korumasından çıkarılması, ayrıca evet. bu bahsettiğiniz çetle de chat muafiyetine de herhalde kapsama alınması evet. değil mi? Evet evet. Çet muafiyeti kapsamında bu alanlarda yapılacak her türlü faaliyeti muaf tutmak gibi bir e, alt niyet var bunun arkasında. E, diğer bir yine değişiklik yapmak istenen maddede mevcut yasada e, zeytinlik alanlara 3 kilometre mesafeye kadar e, zeytinliklere zarar verecek faaliyetler yapılamaz gibi bir madde vardı. Bu nedenle de 3 kilometre kareye 3 kilometreye kadar e, her sırada madencilik gibi faaliyetler yapılamıyordu zeytinliklere yakın. Çünkü zeytinliklerin zeytinlerin yapraklarına gelecek çiçeklerine gelecek herhangi bir toz vesaire gibi şeyler zeytinin büyümesini gelişmesini engelleyecekti. Hı hı. E, bu nedenle bunu da ortadan kaldırıp 3 kilometre mesafeyi e, tamamen yok etmeyi istiyorlar yeni şeyde. Bur Burada e, kanuna bir atıf yapmak gerekirse belki hani e, bilgilendirme yapma açısından mevcut kanunda e, şöyle bir ibare bulunuyor. Zeytinlik sahaları içine ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikaları hariç zeytinlerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Ee, ancak benim de incelediğim kadarıyla e, getirilen değişiklikle bir kurul kararına bağlanarak e, kamu yararı alınmış madencilik faaliyetleri, elektrik üretimi, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri ve yol altyapı faaliyetleri e, sanırım yapılabilir hale geliyor. Evet, e, kurulun uygun görmesi şartıyla diye başlamış e, şey yeni kanıtas arasındaki cümle. Kurulun uygun görmesi şartıyla jeotermel kaynaklı teknolojik saray yatırımları, ilgili bakanlıkça kamu yararı alınmış madencilik faaliyetleri diye bir sürü faaliyeti e, sayıyor. E, kamu yararı gözetilerek yol altyapısı ve üst yapısı faaliyetlerinde bulunacak yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir diyor. Peki bu kurul nasıl bir kurul? Yani bunun kararını verecek olan kurulun içinde kimler ne tip paydaşlar var? Yani burada zeytinliklerin bu kurulla korunması acaba mümkün mü? Evet kurul valinin başkanlığında ilgida ve tarım hayvancılık müdürlüğü tarafından başkanlığı ve sekreter yürütülüyor orman ve su işleri bakanlığı, çevre şehircilik bakanlığı bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı, maliye bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı'ndan birer temsilci oluyor. Ee, sanıyorum bir 2, 8 oldu, 7 oldu resmi görevliler. 2 kişi de üniversite, ziraat odaları ve STK'lar arasından temsillerinden seçilecek. 2 kişiyle 9 kişiye tamamlanıyor komisyon. Yani 7 kişi tamamen kamu görevlileri, 2 kişi de ilgili sektör, üniversite, STK'lar arasında seçilecek bir şey. ...kul cool, ekibi oluşuyor. Doğru. Aslında e, Gıda ve Tarım e, Bakanlığından gelen kişinin de zeytincilikle ilgili olabileceğini düşünerek... ...en iyi ihtimalle kurulda üç kişi zeytinciliğin e, tam içinden gelen e, kişi olabiliyor değil mi? Evet, evet. En iyi ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu kanunla eşitliğiyle ilgili e, tasarlarda dediğiniz gibi göze çarpan e, iki konu var e, özellikle. E, bunların biraz derinleyinmek inmek istiyorum. Bu 25 dönüm konusu çok tartışma yaratıyor. Hem dinleyiciler hem ben kişisel olarak şunu merak ediyorum siz zeytinliklerin yakınında yaşayan ve anlattığınız gibi kendisi zeytinlik yapan bir insansınız. 25 dönüm sınırı evet. kaybolursa zeytinlik tanımına giren zeytin üretici sayısı nasıl etkilenir? Yani 25 dönüm dediğimizde bir gözümüzde pek bir şey canlanmayabiliyor. Yani bir ortalama zeytinliğin çok büyüklüğü nedir? Ciddi oranda azalır. Çünkü ülkemizdeki biraz miras hukukundan da kaynaklanan nedenlerle araziler çok bölünmüş durumda. 25 dönümün altında çok fazla arazi var. 200 dönüm arazi olan bir şahsın bile arazileri belki 5-6 tane farklı yerlerde 20'şer dönümlük, 10'ar dönümlük, 15'er dönümlük farklı farklı büyüklüklerde. Yani birisinin 100 dönüm arazisi olsa bile yine de zeytinlik şeyine girmeyecek çünkü arazileri parçalanmış bölünmüş durumda. Bu nedenle büyük bir bölüm üretici artık zeytinci sayılmayacak. Zeytinlik sayılmayacak alanları da. Bunların çoğu küçük üreticiler e, olacak tabii çoğu büyük ihtimalle. Üretici, evet, belki evet. büyük üreticilerin devamı konu, söz konusu. Ama evet. e, bu şe şekilde devam ederse e, herhangi bir koruma, e, kanunlu bir koruma kalkanından yoksun kalmış oluyor e, küçük şirki. Evet. Kü küçük üretici yok olacak. Hı -hı. evet Belki bütün bu araziler zamanla büyük şirketlerin elinde toparlanacak Peki ÇED'den ziyade yani ne tip, mesela sizin bölgenizde ne tip yatırımlar bekliyorsunuz? Yani madenden bahsettiniz, bunun dışında rüzgar enerji santrallerinden, HES'lerden bahsediliyor. Bunun da yani ne gibi yatırımlar olması planlanıyor acaba? Şu anda zaten hazırda bekleyen epey bir altın maden ruhsatı var bizim Kuzey Ege'de. Bu yasadan dolayı, mevcut zeytin yasasından dolayı henüz işletme aşamasına geçememiş onlar hızlanacak HES'ler hızlanacak yine mızlı çayından zeytinli çayına kadar bütün derelerimizin üzerinde HES projeleri var baraj projeleri var bu da yeni uğraştığımız bir alan bizim için onların önündeki zeytinlik alanlarla ilgili bütün engellemeler böylece kalkmış olacak yine yol projesi var Ayvacık'tan Edremit istikametine doğru Hı hı. O yol güzel, da zeytinlikler üzerinde. Ee, şimdiden kamulaştırma için e, vatandaştan köylülerden imzaları alınmaya başlandı. Hı hı. O zaman bu ağaçların kesilmesi için de herhangi bir e, engel kalmayacak bu yasayla beraber yol yapımı kolaylaşmış olacak. Çünkü tasarıda kamu yararı gözetilerek yol altyapı ve üst evet. yapı faaliyetlerine de e, izin verilebilir gibi bir e, ibare var. Evet. Ee, bir de, e, Ayvacık yolu da rahatlıkla yapın. Hı hı. Evet bir diğer konuda bu kanundaki 3 kilometre kanun ilk yapıldığı çok eski bir kanun gerçekten 1939 yılında ilk yürürlüğe giren bir kanun ve Avrupa'da da Türk korunması konusunda örnek gösterilen bir kanun Peki, bu üç kilometre evet. Bilimsel çalışmalarla bulunmuş bir sınır olduğu söyleniyor. Bunun aşılması yani bahsi geçen tesislerin kurulması durumunda üzerinde direkt tesis yapılmayan zeytinliklerde yani komşu zeytinliklerde civardaki zeytin tarımını etkileyecek şekilde ne gibi etkiler gözlenebilir? Zeytinlikten gelişmesi ve büyümesi tabii etkilenecek. Bu alanlardaki yapılacak madencilik faaliyetlerine de büyük oranda tozuma olacak. Tozlar açığa çıkacak. Bu tozlar da yaprakların çiçeklerin üzerine konacak. Aynı zamanda tabii kimyasal zehirlenmeler de olacak. Madencilik faaliyetlerinin bir sürü zehirli atığı var. Özellikle altının örneğin siyanürlü atıkları var. Başka maden faaliyetlerinin başka atıkları var. Onlarla da büyük oranda zeytinin gelişimi, büyümesi etkilenecek. 2007-2008 sezonunda... Suriye üzerinden tozlu ve sıcak hava akımı gelmiş. Havadan çamur şeklinde yağmur yağmış. O zaman Antakya, Kilis, Nizip gibi yörelerde zeytin et, büyük oranda etkilenmiş. Çiçeklenme döneminde döllenme olumsuz etkilenmiş ve ciddi bir verimsiz bir yıl yaşanmış. Bu zaman zaman yine sahradan gelen toz bulutlarıyla da o bölgelerde etkilenmeler yaşanmış. Yani Tozun ve dumanın ve kirli atıkların rüzgarla ve yeraltı sularıyla ile zeytinliklere taşınmasıyla büyük bir verim düşüşü yaşanır eğer bu alanlar açılırsa çeşitli faaliyetlere. Evet bahsettiğiniz gibi bu kadar uzun mesafeden bile etkisi olabiliyorsa zeytinliklerin evet. üzerinde komşu parsellerde, arazilerde yapılacak toz veya duman çıkaran faaliyetlerin zeytini etkilemesi kaçınılmaz gözüküyor. evet. Bir de bu konuyla ilgili yani birçok çevreyle ilgili konuda çevre ekoloji mücadelesinde hep göze çarpan ve sıkça tartışılan bir terim var burada yine karşımıza çıkan biraz da bunu konuşmak istiyorum sizinle bir kamu yararı e, ibaresi yine e, göze çarpıyor kanun teklifinde. E, bir kısmında şöyle bir e, metin geçiyor e, zeytinciliğin nispeten daha az faydalı olduğu durumların saptanması gibi yine fayda e, gibi muğlak bir tanımın da içinde olduğu bir tasarıdan bahsediyoruz. Yine bölgeden bir kişi olarak kamu yararı ve fayda terimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunların e, uzaktan bu kadar kolay e, tanımlanabilmesi ya da e, ömrü binlerce yılda ölçülmesi Eşilen bir zeytin ağacının e, kamu yararıyla e, ömrü 40-50 sene e, belki de daha az olacak bir madenin kamu yararının karşılaştırılmasını nasıl görüyorsunuz? Buradaki kamu yararı aslında eşittir. E, çeşitli lobilerin yararı diye bakmak lazım. Bu da özellikle maden lobisi ülkemizde. Maden Hı. ve enerji lobisi. E, kamu yararı diye bir şey yok bütün bu yatırımlarda. O lobilerin yararı var. Ee, risk e, halka, yarar ise bu çok uzun şirketlere ülkemizde. O nedenle e, kamu yararı sözcüğünün başka şekilde okumak lazım bütün bu kanunlarda da verilen önergelerde. E, zeytin ölümsüz, e, kutsal bir ağaç ve yararı e, tüm insanlığa ve sınırsız, ömürsüz bir şekilde bir yararı var. E, yani ...Türkiye'deki, Anadolu'daki tarihi... ...6 bin yıl. 6 bin yıldır insana hizmet etmiş ve... ...insan yararına... ...olmuş bir tür. E, madenciliğe bakalım. İşte Bergama'da... E, ...10 yıl faaliyette bulunduğu... ...Bergama, 10 yılda maden bitti. Şimdi diğer bölgelerden... ...cevherleri taşıyorlar... ...o bölgeye. E, nerede kaldı? Kamu yararı. E, o nedenle... E, Kamu yararını başka şekilde okumak lazım. Doğru. Oysa her zeytinin yararı tüm insanlık tarihi boyunca devam edecek. Doğru. Peki oradaki üreticilerle de siz mutlaka konuşma şansı buluyorsunuz. Onların bu konudaki görüşleri, daha doğrusu ulaşmak istediklerinde seslerini ulaştırabiliyorlar mı? Onlardan ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Biraz kopukluk var üreticilerle sektör temsilcileri arasında. Şu anda bu yasa değişikliğini halkın büyük bir bölümü bilmiyor bile, haberdar bile değil. Çünkü sektör temsilcileri gerçekten kendi temsil ettiği sektöre doğru bilgilenme yapmıyor. O nedenle mücadele içerisinde de alttan gelen bir destek çok fazla olamıyor haberi olmayınca köylü, çiftçi. Bu konuda verilen mücadele de çok içinde olamıyor. İşte Tar-İşti, UZZK gibi Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi gibi çeşitli mekanizmalar var. Ancak onlar gerçekten üreticiden, çiftçiden güçlerini, desteklerini alarak ortaya çıkamıyorlar. Hı -hı. Bu konuda büyük bir bence bir bölgesel bir zeytin mitinginin olması gerekir. Daha önce TÜTÜN mitinginde falan olduğu gibi. Ne yazık ki ben 2002'den beri bu bölgedeyim. Henüz... Zeytin üreticileri böyle bir mücadele içerisinde çekilemedi. Evet. Yani zeytinliklerini savunma konusunda zeytin üreticileri çok fazla harekete geçirilemedi. Bunda zeytin sektörünün temsilcilerinin de payı var diye düşünüyorum. Bizler bulunduğumuz yörede büyük oranda çiftçileri deçimiz alarak mücadele ediyoruz. İşte pazarlarda, köylerde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Köyleri haberdar ediyoruz. Ama bizim de olanaklarımız kısıtlı oluyor. İnternet üzerinden yürütülen çeşitli kampanyalar var. Tabi internet olanağı olmayan, internete erişemeyen bir sürü üretici var. Onların da bu kampanyalardan haberi olmuyor ve kampanyanın içinde yer alamıyorlar. Onun için daha alanda olmak, daha köylerde olmak, pazarda olmak, oralarda mücadeleyi yükseltmek ve kitlesel hale getirmek gerekiyor gerçekten. Meclisin önüne belki zeytin üreticilerini götürmek, orada seslerin duymalarını sağlamak gerekiyor. Evet, belki biz de bireyler olarak da nasıl burada destek olabileceğimizi konuşmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi yürütülen çeşitli kampanyalar var. Ee, sizin düşünceleriniz ne bu konuda Yani yasanın geçmemesi için bireylerin e, Ne yapması gerekiyor Belki direkt alana gitme şansı olmayan e, insanlar da dinleyicilerimiz de olabilir e, Nasıl bir e, yol izlenmeli ki e, Biz de buradan bu yasanın geçmemesi e, için elimizden geleni yapmış olalım Tabii Herkes bulunduğu yerden Bulunduğu sahip olduğu olanaklara göre mücadelesini Sürdürecek İnternet alanağı olan internet üzerinden işte Büyük şehirlerde zeytin ya da oradan ilgisi olmayan bireyler o tür kampanyalara destek verecek. Alanda yerelde olan bizim gibi dernekler ve işte çeşitli üretici kooperatifleri doğrudan alandan mücadeleyi yükseltecek. 32 tane zeytin kooperatifi var Tarış'a bağlı. 32 bin tane de sanıyorum 27 binde üyeleri var Tarış'ın. 27 bin üreticiye, zeytin üreticisine Tarış'ın ve mücadeleye katması gerekir. Onun için tarışa büyük üst düşüyor. Ya tarış yönetiminin böyle bir e, niyeti var mı onu bilemiyorum da bir sorgulamak e, gerekir. Evet, biz de e, bireyler olarak e, burada dinleyicilerimizle hep e, üstümüze düşeni e, ve neler yapabileceğimizi e, düşünüyoruz. E, ama bu program e, bile bunun için e, çok faydalı oldu. Dediğiniz gibi belki bu yasa tasarısı değişikliğinden e, haberdar olmayanlara ulaşma şansımız oldu e, sizlerle birlikte. E, ben çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız ve e, verdiğiniz bilgiler için. Ben ekleme yapabilir miyim? Tabii, kapatmadan. tabii buyurun. Tabii kapatmadan. E, biliyorsunuz gün e, Tarım Komisyonu'nda görüşüldü tasarı, alt komisyondu. E, o komisyona katılanlarla e, ...ve bugün de komisyonun da oradan uzmanlarıyla e, görüştüm. E, nasıl bir sonuç çıktı diye. E, herhangi bir sonuç paylaşmıyorlar. E, Tarım Komisyonu'nun uzmanları ancak işte rapor yazılacak, rapordan sonra kamuoyuyla paylaşılacak. İşte internet ortamında yayınlanacak dediler ya da komisyon üyesi milletvekillerine raporda dağıtıldıktan sonra onlar ancak sizlerle paylaşabilir dediler 5-6 tane CHP milletvekilini aradım onlara da henüz ulaşamadım komisyondan nasıl bir karar çıktı diye şu anda alt komisyondan nasıl bir karar çıktığını bilemiyoruz ama katılanların izlenimlerine göre yasa aleyhine bir şey çıkmış durumda görüşmeler ağırlıklı olarak yasa tasarısının aleyhine olmuş gibi görünüyor bazı AKP milletvekillerinin de karşı çıktığını, yasa tasarısını öğreniyoruz böylece alttan. Çok güzel bir haber. Evet, bu komisyon ancak bir ön rapor verebilecekmiş üst komisyona, esas sanayi komisyonuna. Bir karar sunamayacak, yalnızca bir görüş, bir rapor verebilecek. Esas karar da sanayi komisyonunda ele alınacak, enerji komisyonunda. Onun için bundan sonra ilk yapacağımız iş bu komisyonun toplantı tarihini takip etmek ve komisyon üyesi milletvekillerine, komisyon başkanına, komisyona bizim taleplerimizi, görüşlerimizi iletmek. faksla, e-postayla gerek toplantılarına katılarak gerek ilgili milletvekilleriyle görüşerek, görevimiz milletvekillerinde de hareketi geçirerek şu anda o komisyonu etkilememiz gerekiyor. Oraya görüşlerimizi iletmemiz gerekiyor. Ama evet gerçekten güzel haberler verdiniz. Şu an en azından e, mücadelede devam e, ediyor olmamız gerektiği e, mesajı çıkıyor buradan. E, çok teşekkür ediyoruz. Hem e, yürüttüğünüz e, bu çalışmalardan dolayı hem de e, programa e, konuk olarak katıldığınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu ana atındığınız için. Evet. Kaz Dağları. Evet inşallah. Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıklar Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan'la konuştuk. Programı kapatmadan önce sizlere bu konuyla ilgili yürütülen bir kampanyanın duyurusunu yapmak istiyorum. Change.org üzerinde yürütülen bir imza kampanyası var. Salih Madra tarafından Tarım Komisyonu üyelerine iletilmek üzere başlatılan ve şimdiden 50 binin üzerinde imzaya ulaşan bir kampanyaya change.org üzerinden Türkiye'nin zeytinliklerinin ölüm fermanına hayır zeytinlikler hayattır ismiyle ulaşabilir ve nerede olursanız olun Anadolu'nun e, kültüründe 5000 e, 6000 yıldır e, yereden binlerce yıllık e, sakini bu toprakların binlerce yıllık sakini zeytin ağaçlarının yanında durabilirsiniz. Her hafta olduğu gibi programı sizlere ekolojik pazarlarımızı hatırlatarak bitirmek istiyoruz. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlara gelerek gıdalarımızı üretirken havanın, suyun ve toprağın temiz kalmasını sağlayan ve bizimle birlikte tohumun, kurdun ve kuşun da yarınlarını korumaya çalışan çiftçilerimizi destekleyebilir ve yaz sofralarınıza sağlıklı gıdalar taşıyabilirsiniz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.